Det är en del Merhaba, iyi Haftalar Harici'den Sanat Programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng. Bugün çok değerli bir sanatçı konuğum var. Geçmiş yıllarda da başka uluslararası sergileri vesilesiyle sanırım Ayişe Triyaneli vesilesiyleydi davet ettiğim sanat pratiği ve çalışmaları hakkında bilgi sizinle paylaştığım bir sanatçı akademisyen İnci Eviner. Hoş geldin İnci. Merhaba hoş bulduk.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 uluslararası platformlarda yeni üretimlerini sergileyen, kişisel sergiler açan, sayısız belki uluslararası Biennale'de katılım sağlamış bir sanatçısın. Şöyle ilk aklıma gelenler mesela Şarja Biennale'i ki e, 2017 yılında aynı zamanda oradan bir ödülle de dönmüştün. Evet. E, daha önce seni konuk etme bahanesi olarak kullandığım Ayşitri Biennale'ne yeni bir üretimim vardı. E, İstanbul Biennale'lerine Katıldığın Asya Sanat Bienali, Selanik Bienali, Busan Bienali, Şangay Bienali.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 Davet edildikten sonra o sırada çok ilgimi çeken bir konu vardı. Kadınlar ve Cennet. işin ismi de zaten Cennet'in yeniden canlandırılması. Bütün işlerimde bir, bir çeşit sahneleme hep vardır. Bunu biraz da Cennet'in kadınlar için tarifi çok kısıtlıdır, çok sınırlıdır. E, fakat e, kadınlar bu cennet e, hayalini e, yaşatmak konusunda da çok e, gönüllü olurlar. E, ben burada gitmeyen bir şey olduğunu düşündüm. Yani e, vaat edilen bir şey olmamasına rağmen bu kadar gönüllü bir şekilde e, özellikle erkek egemen toplumda erkeklerin de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 Bütün bu etkileşimi, dünya ile olan etkileşimi farklı katmanları ve atma, e, sanatlı anlatım biçimlerine taşıyan bir şey oluyor, temel bir pratik. Sanki tam da gelmeye çalıştığım e, önümüzdeki projenin de e, dinamiklerini ve süreçlerini çizmiş oldum.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 Uzatmaya genişletmeye çalıştım. Bütün bunlar olurken üç kişinin, üç performansçının birbirleriyle etkileşimi, benimle etkileşim, uzun provalar sonunda ortaya başka bir şey çıkardı gerçekten. Belki onların gövdesinin hep yarım hayal etmen gerekti. Provalar ilginçti çünkü görüntüde yaptığımız şeyi fiziksel olarak gerçek dünyada yapamıyoruz. Fakat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 eskizler, desenler, bütün bunların geldiği yerler. kitap da tıpkı enstalasyon gibi bir çeşit mekan sunuyor bu kahramanlara, bu çok karakterlere. İnci çok Ve teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Umarım yeni programlar da yapacağız. Zaten Venedik'te de görüşmek üzere diyorum. İnce Eviner'le birlikteydik Harik'ten Sanat programında Venedik Biyeneli Türkiye pavyonunda Zeynep Özgüratörlüğü'nde düzenlenen bu sergiyi görmek için 11 Mayıs'ta halka açıldığı tarihi bekleyeceğiz. Umarım ben de o dönemde Venedik'ten haberlerle tekrar karşınıza çıkacağım. İnce tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Harik'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan Mesut Nam, Çeleng Bağfra. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.